Cesur Pembe Bulut, Özgüven Gökler ülkesinde çeşit çeşit bulutlar, rüzgarlar yaşardı. Her birisinin kalabalık bir ailesi, akrabaları ve arkadaşları vardı. Küçük Pembe Bulut da bulut ailesinin en küçük üyesiydi. Anneciği her sabah kahvaltısını hazırlar, onu okula gönderirdi. Bulutçuk okulunu çok sever, arkadaşlarıyla da çok iyi geçinirdi. Ancak pembe bulut, çok çekingen ve cesaretsiz bir bulut. Kolay kolay cesaretini toplayamaz, iyi bildiği bir şeyi bile yüksek sesle söyleyemezdi. Öğretmeni onun güvenini getirmek için türlü türlü görevler veriyordu ama pembe bulutun değişmeye hiç niyeti yoktu. Pembe bulutun en iyi arkadaşlarından biri de ormanda yaşayan küçük çam ağacıydı. Her zaman olduğu gibi pembe bulut arkadaşını ziyarete gitmişti. Merhaba çam kardeş nasılsın? dedi. Aa, en iyi arkadaşım gelmiş. Ben çok iyiyim bulutçuk. Kaç gündür nerelerdeydin? diye cevap verdi çam ağacı. Bulut, ''İyi bir yağmur bulutu olmak için çok çalışıyordum. Bu yüzden gelemedim. Peki sen zamanını nasıl geçirdin?'' ''Ben de oksijen üretip durdum. Ama piknik yapan insanlar gelip ormana bir sürü çöp attılar. Sonra da toplamadan gittiler. Çok kızgınım. Zaten ailem artık insanlara faydalı olmasak mı?'' diye düşünüyor.'' dedi üzüntüyle çamağacı. Pembe bulut başını sağladı. Evet, insanlar doğanın dengesini bozdukları için biz de yeteri kadar yağmur yağdırmıyoruz. Bir sürü temiz su kaynağı kurudu. Böyle giderse insanlar için çok kötü şeyler olacak, diye ekledi Bulut. İki arkadaş biraz daha sohbet edip ayrıldılar. İkisi de üzgünlerdi. Şu insanlar ne kadar da bilinçsiz hareket ediyorlardı. O akşam büyük bulutlar yağmur yağdırmaya çıktılar. Küçük öğrenci bulutlar da nasıl yağmur yağdırılacağını öğrenmek için büyüklerinin yanındaydılar. Rüzgarın da yardımıyla yağacakları yere geldiler. Burası ağaçların bol olduğu güzel bir ormandı. Gri bulut seslendi. Hadi arkadaşlar zaman kaybetmeyelim. Herkes el ele tutuşsun ve büyük bir halka oluşturalım. Pofidik Bulut destekledi. Evet, herkes el ele versin. Birlikten kuvvet doğar. Şimdi şu ormanın ihtiyacı olan suyu aşağıya akıtalım. Hep beraber, bir, iki, üç diye bağırdı. O sırada şümşekler çaktı, gök gürledi ve şakır şakır bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Hayvanlar ıslanıp kaçıştılar. Havayı mis gibi toprak kokusu sardı. Öğrenci yağmur bulutları şaşkınlıkla olan biteni izliyorlardı. Biri hariç. Bizim küçük pembe bulutumuz sesten ve onca karışıklıktan korktuğu hemen arkadaşı çamın arkasına saklandı. Hadi pembe bulut biraz cesaret. O günden sonra pembe bulutun arkadaşları onunla çok alay ettiler. Nasıl da kaçtın ama korkak korkak diyorlardı. Bulutçuk çok üzülmesine rağmen korkusunu bir türlü yenemiyordu. Günler böylece geçiyip gitti. Okulunu bitiren küçük bulutlar iyi birer yağmur bulutu haline geliyorlardı. Artık neredeyse mezun olacaklardı ama kimse pembe bulutun cesaretini toplayıp yağmur yağdırabileceğini zannetmiyordu. Fakat o akşam hiç beklenmedik bir şey oldu. Küçükçam'ın yaşadığı ormanda büyük bir yangın başladı. Ah o piknikçiler! İnsanlar mangal yaptıktan sonra ateşi söndürmemişler... ...ve yangının başlamasına sebep olmuşlardı. Küçükçam korkuyla bağırdı. İmdat! Pembe bulut! Bizi kurtarın! Pembe bulut! Pembe bulut bu çamın sesini hemen duydu. Derhal yardım etmesi gerekiyordu. Ancak büyük yağmur bulutları çok uzak bir şehre yağmur yağdırmaya gitmişlerdi. Onlar gelene kadar yangını durdurması gerekiyordu ama nasıl? Bulutçuk hiç düşünmeden doğruca ormana gitti. Korkmasına rağmen olağanca gücüyle yağmur yağdırmaya başladı. Alevler neredeyse arkadaşına ve ailesine kadar gelmişti ama pembe bulut buna izin vermedi. Yağdırdı yağdırdı ve alevler... Azaldı. Bu sırada işlerini bitiren büyük bulutlar pembe buluta yardıma geldiler. Onların da desteğiyle yangın kısa zamanda söndürüldü. Herkes derin bir nefes aldı. Küçük Çam ve ailesi, bize bu zor günümüzde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz diyerek öncelikle pembe buluta, sonra da diğer bulutlara teşekkürlerini sundular. Bütün arkadaşları pembe bulutla korkak diye alay ettikleri için çok pişmandı. Tek tek ondan özür dilediler. Senin yaptığını hiçbirimiz tek başımıza yapmaya cesaret edemezdik, dediler. Kendine güveni gelen pembe bulut, cesaret sınavını başarıyla geçmişti. Artık o gerçek bir yağmur bulutuydu.